să-nspuni n-ai-co când să vii să mai Sunan'ın yanı Hazırlayan ve sunan Muhammed Ketencoğlu. Evet sevgili dostlar herkese merhabalar Tuna'nın bir yanından Mahmur Ketancıoğlu ben 94.9 Açık Radyo'dasınız. Bugün anosta girdim çünkü ilk parçamız biraz uzun ee, anlatmam gerekiyordu ki ne dinlediğinizi e, bilesiniz diye. <gülüyor> Öncelikle bugün e, çağdaş gruplardan ve şarkıcılardan bir balkan müziği turu yapacağız öpeydir yapmadık bu turu. Daha spesifik konularla ilgilendik. Ee, bu tur şöyle faydalar getiriyor. En azından son dönemde elime geçen ve çok e, hoşlandığım, sizlerle paylaşmak istediğim birçok topluluğu bir arada e, sunabiliyor ol oluyorum. Dolayısıyla e, bugünkü yolculuğumuz da aslında benim yapmakta yapmaya başladığım yolculuktan sizleri yeni yolculuklardan sizlere haberdar etme kaygısı ee, giderilmiş oluyor bir ölçüde. Ee, ne ile başlayacağız? Nedialkon Nedialkov'la başlayacağız. Ee, Bulgaristan'ın dahi iki kavalcısından biri. Öteki de Teodosi Spasov zaten bilenler bilir. Nedialkon Nedialkov Spasov kadar Teodosi Spasov kadar çok e, en azından albüm bazında çok üretken bir sanatçı değil ama yaptığı zaman da ee, ...çok büyük işler yapıyor. Ee, bu ikinci albümü... ...tabii katkıda bulunduğu albümleri bir tarafa bırakırsak ki epey fazla onlar da... Ee, ...İvo Papazov'la da beraber... E, ...çok konser yapıyorlar. Ee, Nediyalkov, Nediyalkov... ...sıra dışı bir müzisyen, aynen Teodos Spasov gibi... ...biraz daha farklı... Ee, ...disiplinler arası müziklere de çok... ...açık ilk albümünde Afrikalı müzisyenler olduğunu hatırlıyorum. Bu albümde oldukça e, renkli bir albüm, geniş bir müzisyen kadrosu var, parçalar parçaya değişen e, Bunların arasında vurmalılarda Suyen kulavu var. Yılların eski demediği e, perksiyoncu. E, pek çok önemli sanatçı var. Ancak bu dinleyeceğimiz parçada bir de Türk var. Genellikle Türk müzisyenleri hani Yunanlılar e, konuk etmeye alışmıştır. Yani Türk, Türk ve Yunan müzisyenler arasındaki ortaklıklarda illa kanuncular, Uğdiler e, yer alıyorlar. Fakat e, bu sanıyorum ilklerden biri. Bir de yıllar önce Çetin e, Akdeniz bir proje yapmıştı. İyi hatırlıyorum. Bulgar bir dörtlüyle birlikte. Eee Hakan Güngör kanunda ve e, Nedialkov, Nedialkov kavalda ve tabi orkestrada var. Şimdi birlikte yaptıkları şarkıyı dinleyelim. Bu da e, bir e, Türk-Bulgar ortak yapımı. E, Nedialkov, Nedialkov'la Tuna'nın beri yanını açalım bakalım. Thank you. Bugün Tuna'nın beri yanında Balkanlardan günümüzde e, varlığını sürdüren grup ve şarkıcılardan bir tur gerçekleştiriyoruz Balkan müziği çerçevesinde. Ve Nedyalko'nun Sound from the Past adlı şarkısını dinledik. Kanunda Hakan Günger, e, Utta Kiryakos Tapakis ve e, Burmalılarda da Soyan Yankula vardı. Tabii albümün genel sahanda bundan çok farklı. Bu tamamen gerçekten e, ilk kez duyduğum şekilde Nedjalka Nedelkovun bir Türk müziği denemesi diyebiliriz. Şimdi Hırvatistan'a geçiyorum. E, yine yeni bir şarkıcı Tanja Mursici dinliyoruz. E, i̇ki şarkı seçtim ondan. Harika bir kadın sesi. И дорогие Полины, меня La doge ha peci sorrudi lacala pi noci modiada da mu druga ne posta ne postane draga ne posta ne draga oje pada usie bi moga života, da odłazisz saubiek tużno sam radila i začula poznati zvuk. Tie далеко, tambur asvira, me de se yudu be Benim sam ronaşla sas, tebe sam više od svega, a noć mi te Dužno sam bile, izacula, poznat izrug, ne gde Yudin besede Güncel Balkan müziği albümleriyle, yani benim için güncel tabii, e, muhatabız bugün ve Hırvatistan'dan Tanya Mırsic'i dinledik. Şimdi biraz canlanıyoruz. E, Moldova'da gerek Romanya'nın Moldova bölgesinde gerekse Moldova Cumhuriyeti'nde e, yine tabii ki romanların başını çektiği çok güçlü nefesli çalgılar, orkestralar var. İşte onlardan biri birçok albümleri var fakat bunu bulabildik. Ee, topluluğun ismi Trandafiru yani gül ile bağlantılı bir şey. Trandafiru deşti yani e, Galati şehri var. E, oradan geldiğini anlıyoruz bu grubun. Şimdi onlardan iki parça seçtim. Önce bir vaç sonra hızlı bir hava e, ve Trandafiru Galatindeşti'yi dinliyoruz. ...Romanya'nın Moldova bölgesinden... ...Trandafiru Galatindeş'ti topluluğunu dinledik. Ee, şimdi Bosna'dayız. Yine yeni karşılaştığım... ...bir şarkıcı... ...Almasa yani Elmas'tan geliyor herhalde. Almasa Kaliç. Ee, ondan iki meşhur... E, ...Sevdalinka seçtim. İkisi de çok bilinen ve... ...klasikleşmiş Sevdalinkalardan... Ee, büyük bir orkestra, büyük bir tambura orkestrası. Radyo Saray'a bu. Tambura orkestrası. Eşlik ediyor kendisine. <gülüyor> Evet sevgili dostlar bugün güncel albümlerimizden Balkan Gesindisi yapıyoruz ve Boston'daydık. Almasa Kaliç seslendirdi iki şarkıyı iki meşhur Sevdalinka şarkısını. Tabii çok tertemiz kayıtlardı. Bir ara küçük bir sıkıntı oldu ama genel olarak temiz kayıtlardı. Yeni yayınlanmış bir albüm. Şimdi e, 2011 yılında. Tiran'da çok güzel bir konser yapılmış Arnavutluk epik daha doğrusu ağırlıklı olarak Güney'in epik şarkılarını bir araya getiren bir konser yapılmış. İşte o konserden bazı şarkılar dinletmeye çalışacağım. Önce bir tane bir dinleyelim bakalım. Ee, teknik bir sorunumuz olursa ee, daha sonra başka bir albüme devam edeceğiz. 喔歌波喔喔歌波著媽媽 Diyektes ya ya Albüm aslında bir konser kaydı. 2011'de Tiran'da yapılmış bir konser. E, albüm baştan aşağı. Yani konser de daha doğrusu baştan aşağı. E, geneliksel destanlar, kahramanlık türküleri ve e, ağıtları içeriyor. Şimdi önce bir ağıt dinleyeceğiz. İki kadın karşılıklı okuyorlar. E, arkasından da bir e, dans ezgisi. ki Genellikle hani bizim yiğitleme dediğimiz kahramanlık kondori ile balantlıvi dans esgisi si e njemnta se Papa Ah ti ti ife guru si yes peya nuri io io O-o-o oh, oh, Madhkuar çoft o oh, oh, oh. Bu harika konser kaydını sizlerle paylaşmaktan çok mutlu oldum. Arnavutluğun güneyinden e, bir ağıt ve bir dans havası dinlettim. Sanıyorum son örneğimiz olacak bu. E, yine sıra dışı bir üçlü. Pandeli Stoikos'un e, kurduğu bir topluluk. Trompetçi. Tabii çok sıra dışı bir trompet. E, bu albüm yıllardır... Balkan müziği meraklılarının ciddi meraklılarının e, başucu albümlerinden biri e, Balaran Trio adını taşıyor. Balaran Trio'dan bir şarkı seçtim. Tabii ileride onlara bir mutlaka program ayırmak lazım. E, bugün bugünlük tadımlık olsun. Balaran Trio. Evet, Balarant Trio ile bugün programı noktaladık. Balarant Trio'da kimler var? Demin saymadım. Trompette Bandeli Stoykos, çok önemli bir trompetçi. Efendim udda, e, açılışta dinlediğimiz, programın ilk örneği olarak dinlediğimiz eee Nedialkov, birlikte eee ud çalan yine aynı. Kiriakos Tapakis ve vurmalı çalgılarda e, Lucas Metaksas, e, çok tanıdığımız, iyi bildiğimiz, e, aynı zamanda da arkadaşım diyebileceğim bir e, müzisyen. Meşhur bir toplulukları da var. Evet, bugün böyle bitti. E, haftaya kim bilir ne yapacağız, nelerde olacağız? Ben de bilmiyorum henüz. <gülüyor> Program sonrasında telefonun başında olacağım. 0212 243 0843 0212 243.08.43'den bana ulaşma şansınız var 15 dakika için. Ayrıca bütün sosyal medya mecralarından bana ulaşabilirsiniz. Ve ayrıca hem bu programı hem de bundan önceki programları tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Selahattin'e de çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. să-nspuni kokun aioc când seavi să-mă îșoară mărgei n